son programı için mikrofon başındayım. Ben Deniz Murat Meriç, 39. kez huzura çıkarken dertten tasadan uzak bir gün dileğimi ileteyim. Bu ara böyle şeylere ihtiyacımız var sayeden. O halde güne güzel başlayalım. Bütün zamanların en güzel ezgilerinden biri Kamil Sen Sansın Hayvanlar Karnavalı adlı eserinin belki de en güzel bölümü. Ku. Dinlediğimiz kayıt tarihi önemi haiz. 1924 yılında kaydedilmiş, düzenlemeyi Aleksandr Siloti yapmış, piyanoyu Sergei Ramaninov çalmış. Bugün bu şahane Ezgi'yi besteyen Sensans'ın aramızdan ayrıldığı gün. Fransız besteci 1921 yılında, bundan 95 yıl önce, 86 yaşında hayatını kaybetmiş. Çok özel bir kayıtla onu andım, en az onun kadar özel bir başka kayıtla Hayvanlar Karnavalı'ndan bölümler dinletmeye sürdüreceğim. 1960'lı yılların başındayız. Aykut Suparelli'nin kurduğu plak şirketi Ezgi, memlekette o güne kadar yayınlanmamış tarzda plaklar çıkartıyor piyasaya. Bunlardan biri İlhan Mimarolu tarafından hazırlanan Hayvanlar Karnavalı. Plan üzerinden aktarıyorum. Kurt Eliasberg yönetimindeki sanfoni orkestrası, piyanistler Emil Gilels ve Yakov Zak'a eşlik ediyor. Anlatıcı rolünde Mehmet Akder'in sözlerini okuyan bizzat İlhan Mimarolu. Işık ve renk cümbüşü bitkiler bahçesinde Hayvanlar Karnavalı bu akşam başlayacak. Bu akşam müzik ve dans bitkiler bahçesinde sevinci kucaklayıp acıyı taşlayacak. Düşten bire kapıda bir kaynaşma başladı. Sessizlik ortasında nefesler yavaşladı. Ve gökleri doldurdu, yaşa kral sesleri. Köpürmüş yelesiyle aslan girdi içeri. Ben Sans'ın Hayvanlar Karnavalı adlı eserin giriş bölümünü dinledik. Buna bağlanan aslanı dinlemeyi sürdürürken plak hakkında bilgiler vermeye devam edeyim. İlham Mimaroğlu tarafından hazırlanan plan üzerinde senfoni orkestrasının adı yazmıyor ama küçük bir araştırma ile bunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği devlet senfoni orkestrası olduğunu bulmak mümkün. Mimaroğlu şefin ismini kapağı Kurt Eliasberg olarak kaydetmiş ancak gerçek adı Karl Eliasberg. Böyle bir değişimin sebebi nedir bilmiyoruz ama Mimaroğlu yapmışsa bir bildiği vardır evet. İki küçük boy, 33'ten oluşan bir set bu. O güne dek görülmemiş güzellikli bir kapak düzeniyle sunulmuş. Sonrasında da böyle bir plağa rastlamıyoruz zaten. Plak hakkında bilgileri vermeyi sürdüreceğim ama önce Hayvanlar Karnavalı'nın eğlenceli bölümlerinden birini dinleyelim. Fil. yeri gövdelerine bakarak hiç kanmayın. Filleri pek o kadar ciddi hayvan sanmayın. Gülümser gözleriyle, beyaz süt dişleriyle, durmadan dans ederler sevgili eşleriyle. Plak kapağında yer almayan bir bilgi, celloyu Danil Safran çalıyor. Plakta, Sensans'ın Hayvanlar Karnavalı adlı eserinin dışında, Eric Satin'in iki eseri de yer alıyor. Üstelik bunlardan biri, Meduza, dünyada ilk kez plak üzerinde dinleyicinin karşısına çıkmış. Başka bir programda bunu dinleriz ama lafı dolandırmadan Sensans'a döneyim. İlham mimarolu plan kapağında Hayvanlar Karnavalı'nı şöyle tanıtıyor. Camille Sensans, Hayvanlar Karnavalı'nı 1886 yılı Şubat'ında besteledi. Yapıtını, violonselci Leboque'un bir dinletisine beklenmedik bir ek olarak katmak istemişti. Sensans, bu dinletide kendisinin de piyanocu olarak kılığa katılmasıyla ilk olarak sunulan Hayvanlar Karnavalının ancak özel durumlarda çalınmasını istemiş, giderek çalınmasını bütün bütün yasak etmiş ama sonra bu yasağı kaldırmıştır. Besteci'nin ölümünden sonra yapıt, gerçekten özel bir durum içinde, çocuk müzikisi olarak dinletilerde ve çizitlerde yer almaya başlamıştır. Hayvanlar Karnıvalı'nı kuran parçalardan biri Ku, kendi başına yaygın bir tanınmışlığa erişmiştir. Hayvanlar Karnavalı'nın sözlü olarak sunulması bestecisince öngörülmüş değildir. Bununla birlikte yapıtın özel kimliğini iyice belirtmek, hele çocukları ilgilendiren bir musiki olarak taşıdığı niteliği kesinleştirmek için bu yapıt çoğu kez türlü yazarların hazırladığı sözlerle sunulur. Bunların en ünlüsü, yapıtın İngilizce konuşulan ülkelerdeki kılgılarında kullanılan Ogden şiirleridir. Bu çizitlerde ise Hayvanlar karnavalını yapıtın yurdumuzda radyo yayınlarında sunulmak üzere tanınmış yazarlarımızdan Mehmet akterin hazırladığı radyofonik değişilerin çizit koşulları gözetilerek kısaltılmış ve değiştirilmiş durumlarıyla birlikte yayınlıyoruz. Mimuroğlu'nun kılgı dediği eylem, çizit dediği plak. Bir dönem önerilmiş ama kullanıma girmemiş öz Türkçe sözcükler bunlar. Aynı dönemlerde önerilen bir başka sözcük olan yapıt, ki metin ona da rastladık, dolaşıma girdi ama diğerleri unutuldu. Plak, bugün işin platolarımızda son kez dönüyor. Bu kez uzun kulaklı kişileri dinliyoruz. 95 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Kamil Sen Sans'ı saygıyla anıyorum. Ömürleri boyunca alaya alınmaktan, en ağır yüklerle yokuşa salınmaktan bıkan uzun kulaklı kişileri görseniz, onlara değil ancak bizlere gülerdiniz. Çünkü derin düşünen bu filozof mahlukat, Zarif bir alay için düşünce böyle fırsat... ...insan kılıklarıyla gelmişler karnavala. Frakla, Smokinle... ...ciddileşiyor gala. <gülüyor> Bundan 385 yıl önce bugün Vesuv faaliyete geçmiş. Bir dönem Pompei'yi yok eden volkan, 1631 yılında 4000 kişinin ölümüne sebep olmuş. Ondan tam 76 yıl sonra Japonya'daki Fuji Dağı son kez lav püskürtmüş. 20 yıl sonra, 1707'de Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde ilk kitap basılmış, Van Kudul Yugatı. 1938'de Samsun Sivas Demiryolu hattı açılmış, ondan 37 yıl sonra 16 Aralık 1969'da Boğaziçi Köprüsü ihaleye çıkartılmış. Yapımı 4 yıl sürecek köprünün açılış tarihi 30 Ekim 1973. Bir heyecan dalgasıyla karşılanan bu köprü için şarkılar yapılmış. Bunlardan birini dinlemeye başladık bile. Hemen sayın, sözlerini İnci Nalkesen'in yazdığı Yusuf Nalkesen bestesini Süheyl Denizci Orkestrası eşliğinde seslendiriyor. Boğaz Köprüsü Semada nazlı bir heybetle durur Sahili sahile param bunu semadan nazlı bir heybetle durur sahili sahile bağlayan bunu en büyük mutluluk en büyük durur en büyük mutluluk en büyük gurur cennet istanbul'un en güzel süsü cennet İstanbul. ...başında taç sanki Boğaz Köprüsü... ...başında taç sanki Boğaz Köprüsü... ...başında taç sanki Boğaz Köprüsü... ki köprüsü ki köprüsü. Köprüsü. köprüsü İki bilim kurgu yazarı dahi İngiliz Arthur Charles Clark ve uzayda suikasttan gökteki göze uzanan kitaplarıyla tanıdığımız Amerikalı Philip Kindred Dick şahane bir tesadüfle bugün doğmuş. Memleketin ilk gök bilimcisi Ali Kuşçuysa bugün aramızdan ayrılmış. Onların anısına memlekete yapılmış enteresan bir bilim kurgu şarkısını çalayım. Alpay, grup A eşliğinde seslendirecek Neptün'lü sevgilim. Yayınlanmamış bir kayıt Parlak bir ışık getirdi onu uzaydan yeryüzüne. Görmez aşık oldum melek kadar güzel yüzüne. Hangi dilden konuştumsa ah beni anlamıyor. Bir yandan da durmadan antenlerini oynatıyor. Dur kaçma benden güzel kız seviyorum seni. I want you and I love you. Jüpiter'den minbettünden minerden indim yeryüzüne bilmem. Diyorsun <gülüyor> ama anlamıyorum hiç dilinden. Hangi dilden konuştumsa ah beni anlamıyor. Bir yandan da durmadan antenlerini oynatıyor âlem. I need you want you and i love you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Geçip giderken sevgilim sarardı soldu birden Bu dünyanın atmosferine dayanamıyordu neden bilme İster Uranüze, ister Neptüne Sevgilim bekle ben de geliyorum seninle Dur gitme, bekle Günce. Andaha seviyorum. adam, sonunda o Türkçe öğrendi benden hep dünce. Şimdi çok mutluyum Sevgilimle hep dünce. Uzay saybaşında Şemsi Yastıman'ın o meşhur planı döndürmesem olmaz. Madem art arda tuhaf şarkılar çaldım, en tuhafını ama işlerinde en eğlenceli olanı şimdi dinleteyim. Çalmaya en çok sevdiğim şarkı bugünün son şarkısı olsun. Uzaylılar hoş geldiniz. Duyduğuma göre siz uzaydan gelmişsiniz. Hele şöyle bir oturun bakalım, iki laf edek. Hangi rüzgar attı sizi, uzaylılar hoş geldiniz, kurcalardı zihnimizi, uzaylılar hoş geldiniz, sizi gördük sevindik çok karnınız aç mı yoksa tok Atmosferde ne var ne yok Uzaylılar hoş geldiniz Uyruğumuz hangi fasıl Urbamız bu mudur asıl Güneşle aranız nasıl, uzaylılar hoş geldiniz Merih mi ay mı iliniz, hangi lisandan diliniz Sizin de çok mu deliniz, uzaylılar hoş geldiniz Ne durumda sizin devlet Liderlerde var mı hiddet Zor mu kurulur hükümet Uzaylılar hoş geldiniz Sizde kalp kırmak var mıdır Adam kayırmak var mıdır Sağ sol ayırmak var mıdır? Uzaylılar hoş geldiniz Sizin ora kış mı, kar mı? Bütçeniz geniş mi, dar mı? Petrol sıkıntınız var mı? Uzaylılar hoş geldiniz Sizin orada nasıl geçim Demokrasiniz ne biçim Var mıdır kavgalı seçim Uzaylılar hoş geldiniz Yapalım bir konsültasyon. Ne yanda sizin istasyon? Sizde de var mı enflasyon? Uzaylılar hoş geldiniz. Evet. Belediye var mı sizde? Hamdolsun bu yoktur bizde. Elektrik su krizde uzaylılar hoş geldiniz. Sizim çöpçü çöp alır mı? Telefona çam bulur mu? Vergi kaçıran olur mu? Uzaylılar hoş geldiniz. Ayda var mıdır boş arsa Rüşvet kara borsal Bizde gelek beleş varsa Uzaylılar hoş geldiniz Terşemsi yaz duman size Dostça öğüt görev bize Hemen dönün ülkenize, uzaylılar hoş geldiniz. Tam da uzaylılar gelse, alsa bizi gitse günlerinde yaşıyoruz. Hoş geldikleri zaman yapacakları şey arkalarını dövüp kaçmak olacaktır ki Şemsiyaslıvan tam da bunu öğütlüyor zaten. Şu fena günlerde bugün çaldığım şarkılar biraz olsun gülümsetebildiyse ne ala gününüz bu şarkılar gibi geçsin. Hafta sonunuz da öyle. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya değin. Ben Deniz Murat Meriç. En içten duygularımla selamlıyorum sizi. Hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan Murat Meriç